her gün beş vakt namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak, her gün beş vakt namaz kılanı, cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi, buyuruldu. Namaz, dinimizde yapılması emredilen bütün ibadetlerin en kıymetlisidir. Bir hadisi i şerifte, namaz kılmayanın,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 Sabah namazında, Peygamber efendimizi takip ederek, mescit kapısında huzuruna gelip, feryat etti. ''Ya Resûlallah, imdadıma yetiş, vitir namazım geçti.'' diye ağlayarak yalvardı. Resûlullah efendimiz de ağlamaya başladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip, ''Ya Resûlallah, sıddık'a söyle ki, Allahü Teala onu affeyledi.'' dedi.